Günaydın. Günün ilk kampanyası Burcu Koçlu hakkında. Burcu Koçlu ismini yakın zamanda duymuş olabilirsiniz fakat bilmeyenler için kampanyayı anlatalım. Arkadaşımı merak ediyorum. İzmir Kadın Platformu tarafından Adalet Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi Burcu Koçlu'nun serbest bırakılması. Platform Haziran'da gezi direnişi boyunca bizlere destek olan arkadaşımız Burcu Koçlu'ya özgürlük istiyoruz. Burcu'nun... Myasthenia gravis adında bir kas hastalığı var. Bu hastalık nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinin vermiş olduğu %52 engelli raporu bulunmaktı. Bu hastalık nükseden krizlere neden oluyor ve acil müdahale olmadığında ölüme sebep veriyor. Krizlerin yaşanmaması için hastaların özel diyet uygulaması gerekiyor cezaevinde diyet uygulanamadığı gibi arkadaşımızın sosyal yaşantısının olmayışı, sürekli kapalı bir yerde kalması da krizleri tetikliyor. Üstelik acil bir durumda Burcu'nun sürekli tedavi gördüğü Ege Üniversitesi'nin zamanında yetişebilmesi imkansız. Tutuklama, yöneltilen suçlamaların kanıtlanmadığı durumlarda, kişilerin yargılama sürecinde kaçmasını engellemek üzere bir önlem olarak kullanılmaktadır. Yasalarda bu tür durumlar için adli kontrol gibi başka pek çok önlem yöntemi de bulunmaktadır. Devlet özellikle politik davalarda, Kişileri tutuklu tutmayı benimsemiştir. Oysa ailesi yanındayken bile zar zor yaşamını sürdüren hasta tutsakların kaçabilmeleri mümkün değildir. Bizler İzmir Kadın Platformu olarak Arkadaşımı Merak Ediyorum kampanyası altında Burcu Koçrunun yargılama sürecinde özgür bırakılması ve ihtiyaç duyduğu tedaviyi görebilmesini talep ediyoruz. Siz de destek verin, sesimizi duyuralım diyerek sorunu anlatıp çözümü de önermişler. İkinci haberimizin konusu check-up yani sağlık kontrolü. Sağlık Bakanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi check-up yaptırmanın devlet hastanelerinde ücretsiz olması. Kampanyayı başlatan Pelin Uslu kampanyasının neden önemli olduğunu şöyle açıklıyor. Check-up her bir bireyin yaptırması gereken çok önemli bir testtir. İnsanların hayat kalitelerini yükselterek kanser gibi birçok önemli hastalığın erken tanıyla ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Böylece erken zamanında hastalıkların ilerlemesi önlenmektedir. Yurt dışında devlet yılda bir kez check-up hakkı vermektedir. Ancak ülkemizde check-up ücretli. Birçok insanın kapsamlı bir check-up yaptırmak için ekonomik durumu uygun değil. Bu yüzden kanser gibi önemli hastalıklar genelde çok geç fark ediliyor. Bunun sonucunda çok zorlu ve uzun bir tedavi süreci başlamakta. Maalesef bu süreç sonunda bazı insanlar hayatlarını kaybetmekte. Bu nedenle her zaman erken tanınının önemine değinen Sağlık Bakanlığı'nın insanlara en az yılda bir kez check-up hakkı tanıması gerekiyor. Bu kontroller sayesinde hastalıklar çok daha önceden fark edilecek ve tedavi süreci çok kısalacaktır. Check-up hakkının verilmesi aslında ekonomik yönden de devlete katkı sağlayacaktır. Çünkü hastalıkların tedavisinde kullanılan pahalı ilaçların tüketimi de azalacaktır. Erken tanıyla hem insanların hayatları kurtulacak hem de tedavi masrafları azalacaktır. Sıradaki kampanyanın muhatabı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı talebi ise 200 numaralı otobüs hattına ek seferler koyulması. Yasin Kaya tarafından başlatılan imza kampanyasının açıklaması şöyle. Bu hatta yolculuk yapan insanlarımızın ortak sıkıntılarını ve önerilerini yansıtmaya çalışıyorum. Tren seferlerinin yerine hizmet alınan, bu hatta sanıyorum daha önce düşünülmeyen bir rağbet var. Özellikle öğrenci ve çalışanların kullandığı bu hat artık yaşanan talebi karşılayamıyor. Derince ve pendikte çalışmalarda dikkate alındığında 2 saate kadar uzayan yolculuklar insanlar ayakta kalmak zorunda kalıyor. Bir diğer isteğimiz ise saat 7'de de bir sefer konmasıdır. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin sabah ilk derslerinin 9.30'da olması bunu gerekli kılıyor. 6.30 seferi çok erkenden 7.30 seferi de yol yapımı çalışmaları sebebiyle geç kalıyor. Ayrıca bir seferin doğrudan Umuttepe'ye çıkması da olumlu bir adım olacaktır, diyor. Benzer otobüs seferi kampanyaları Ankara'dan da gelmişti, hatırlarsınız. Sırada elektrik konusunda son günlerde sıkça gündeme gelen kapatmalar var. Vehbi Tunçadam tarafından TEDAŞ'a yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, ödeme yapılmaması durumunda elektriğin 5 gün içinde kesilmemesi. Vehbi diyor ki, elektrik günümüz dünyasında hiçbir insanın mahrum bırakılamayacağı yaşamsal bir sosyal hizmettir. Tüm vatandaşlara bu hizmeti maliyetiyle orantılı makul bedel karşılığında verilmelidir. Elektrik faturalarının ödeme tarihinden sonra 5 gün içinde personeliniz gelip ihtar bırakıp gidiyor. Arkasından 5 gün içinde ödenmesi gerekiyor. Aksi durumda 5 gün sonra elektrik kesiliyor. Günümüzde elektrik hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Yaşam için gerekli bir hizmet, elektrik ticari amaçların ötesinde sosyal niteliği olan yaşamsal bir hizmettir. Bu nedenle bu şekilde kesilmesi, insanın elektrikten mahrum bırakılması insan haklarına, sosyal devlet ilkelerine aykırıdır. Bildirim ve bu yaşamsal kaynaktan mahrum bırakma yöntemi ise yasalara uygun olsa bile adil değildir. Ayrıca bu kesme işleminden 15 lira ücret alınması ise hiçbir şekilde doğru değildir. Hiçbir özel ya da kamu kurumunun müşterisi durumdaki vatandaşın gelir kaynağı olarak görülmemesi gerekir. Ürettiği üründen verdiği hizmetten para kazanmak dururken verilerinin hizmetin açma-kapama hizmeti gibi anlamsız bir gelir kaynağı olamaz. TEDAŞ faturalama yöntemi rakamları çok haksız ve adaletsizdir. Bölgesel farklılıklar ise apayrı bir adaletsizlik. Örneğin Van'da, Bitlis'te bir evin 1000-1500 lira hatta çok daha fazla borcu olabiliyorken elektrik kesilmesi yaşanmıyor. Bu borç bir fatura dönemine değil en az 6 döneme ait birikmiş faturalardan kaynaklanıyor. Orada 6 dönem hatta 1 yıl göz yumulurken oradaki kaybın benim sırtımdan alınması hiçbir hukuk sistemine, hiçbir dine inanç sistemine uymaz. Kısaca ödenmemiş fatura için ihbar süresi gibi bir dahaki okuma dönemine kadar uzatılması düşünülmeli. Kesme süresi 5 günden 15 güne çıkartılabilir. Örneğin açma kapama ücreti 15 lira değil, çok daha uygun bir rakam olmalıdır. Uygulamalardaki bölgesel farklılıklar giderilmeli. Bu ülkenin 76 milyon vatandaşına eşit davranılmalıdır diyerek durumu detaylarıyla dile getirmiş kendisi. Günün son haberine geldik. Hatice Kara tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'na yönelik başlatılan imza kampanyasının talebi, yeterlilik belgesi olduğu halde fahrilik yapmak için sıra bekleyenler varken, Yeterlilik belgesi olmayanların torpille göreve alınmalarına son verilmesi. Hatice diyor ki yeterlilik belgesi olduğu halde fahrilik yapamayan hoca adaylarına yapılan haksızlık giderilsin. Özellikle Diyanet'in alt birimleri olan bazı ilçe müftülüklerinde kişilerin keyfi görevlendirme yapmasına karşıyız ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın buna bir çözüm bulmalarını rica ediyoruz diyerek talebini dile getirmiş. Bu ve benzer kampanyaları Change.org platformunda inceleyebilir, Katıldıklarınızı imza vererek change.org'daki toplumsal hareketlerin parçası olabilirsiniz. Değişim hep yanınızda olsun. Esen kalın.